Yeah, yeah, ya Ğündoğdu, Ya Henn, Kerim, Ya Ya 28. Amel Tuba Sana 10 her 40 Şeyh cemaletliğine yürüğe yazılmıştır. Nimeyan-i nasibi ulema-i vahir sadece kitapla yetinen, sadece ibaretten anlayan alimlerin nasibi nedir? Ve nasibi i ulema-i râsirîn ilimlerde, kitab-i ilimlerde, kitapla erdedilen ilimlerde derinleşmiş olan alimlerin bildikleri ne? Ve nasibi sohbiyeti tarikat ve tesabufluluğuna imtisap etmek suretiyle tarikat ve neşvesiyle e, idameyi hayat eden, yaşayan peki Mevdan'ın dostlarının ilimden, irfanda, Kur'an'dan nasibine ve cevabı imtimasiyin bu meselelere dokunma ile alakalı sorulan birtakım sorulara cevap hakkındadır. Hacı Muhammed Pah ise, bu Füddisesi Ruh-u Pasuk hitabında diyor ki Hz. Ali Kâdım Allah ve Ceyh'e ki sen Rasul Ekrem Sallallâhü Aleyhi Sellem'in damadı olman hasretiyle sen Peygamber Efendimiz Aleyhisselâm ve Selâm'a daha yakın bulunuyorsun. Takım meselelerde O'nun mahremi esrarısın, O'nun gizli görüştüğü insanlardansın. Resulü Ekrem'in sana ihsan ettiği veya sana ikrar ettiği, sana teslim ettiği, emanet verdiği, sana hatta özel bir ilim var mı buyurdu soran kişi asbeli kenarlarla cediyordu ki yok öyle bir şey yok dedi ama şu kadarını bilir dedi Rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir teriyadır buyurdu bir yani bir obyanusdur o Neticede herkes kabiliyeti kadar, herkes sahip olmuş olduğu meleke, kabiliyet kadar ve sürekli savaselerden istifade eder. Bizim tabirimizde çeşmeye değilim kova ile gelen kova kadar su alır, bidonla gelen bidon kadar alır, bardakla gelen bardak kadar alır, çay kaşıyla ile gelen çay kaşığı kadar alır demek gibi bir mana ifade etti.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 Yani birkaç tane aletle e, mükemmellik elde edilmiyor. Arabanın motoru geçecek. Sen sadece iki tane anahtar kullanıyorsun. İyilik ki 910-11-12. Ve iki tane aletle bu motor inmez. Takım lazım takım.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 Ve selam onunla selam da gerek dünyada da gerekse de bütün e, ahirette e, herkesinde emniyet ve güven adayı ibadetiyle cennet safa Allahu Teala bunun deyip de kendisine cezbelemiş olduğu kullarına olsun amin El ulema varetu'n-nebiyye El ulema varetu'n-nebiyye Alimler peygamberlerin varisleridir. Alimler peygamberlerin varisleridir sözü sözü kerim gelmektedir. Bi medhhetul hakkında bu söz yeterlidir. El alimlerin değer ve kıymetini ifade etmekte bu söz yeterlidir.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 Allah'ın kaldığını der ki anlayamıyor. Hayranlık içerisinde kalıyor. O kadar üst makamlarda kesiyor. Ama Rabbi buyuruyor ki tek bir sünnet tacı olsun. Tek bir sünnet tacı olsun. Tek bir sünnet tacı olsun. O hale tecelli makamlarında veriyor. Cenaba Celle Celaluye ulaşmış sayılmaz buyuruyor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 Muhammed İbhan Mahmut Bayram Hoca Ali bir adamdı. Allah gari gari rahmet eylesin. Bir de Fatih camisinde Hüsnü'nün efendi diye bir Osmanlı'nın son dersi bir zat vardı. Hüsnü'nün efendi İngilizleri İstanbul'u işgali zamanında verindi iki tane para belli tabanca ile, iki tane para belli tabancayla ile Fatih camisinin içerisinde hala ders okuyordu. Unutuyordu hala Fatih Caddesi'nin gölgesine bakın oyuklar var. O oyuklar tabiat aşımı değil onlar. İngilizlerin alışmış oldukları yaylı ateşidir onlar. Yaylı ateşiyle ee, o şeylerden taşlardan kopan parçaların çukurları onlar. Bahmetli yaşattığı, yaşattığına göre hocadan dinlemiştim bunu. Biz de içeride diyor üstüne diyor, e, usulü fıkkı ilminden ve delzi okuyorduk diyor. Ve şarkıdaki İngilizlerin iskarpi, sesleri içeriye geliyor diyor. O altında okuyorlar kardeş. Sen hala halen bilmiyorsun. Hüsnü i̇şte bir gün dedi ki Mahmut Bayram hoca söylüyor bunu. Oğlum sizden hoca olmayacağını, sizden peygamber varisi olmayacağını, sizden alem olmayacağını ben de biliyorum derdi. Ama zaman öyle garip olacak ki, İslamiyet öyle öksüz ve savunmasız kalacak ki, bu bir kıdım ilminizle millet size hoca diyecek. Hey, Allah'a şükür kullanın. Affedersiniz ama biz o kadar da olamadık ha. Ana göre. Müthiş kan kaybı var. Müthiş kan kaybı var. Biden hocaların yeri dolmuyor. Dolmuyor. Dolmuyor. Şu an var ya, kafayı darbari bir kere değil, yüz kere vurup darbadağın etmişler orman bağlarını kurtarıyorlar. Kurbanı civara genç şimdi kuşlarını kurtarıyorlar. Ne bileyim balinaları karaya vurduğu zaman balina severler dernekleri var dünyada. Balinaları tekrar e, hayata kazandırmaya çalışıyorlar. Belki İslami ilimler pek gözde gidiyor. Cemaat yağmur ismine gelmesine iki ev kadın diye ama o iki ev 50 sene önce sürüldü. Şimdi ateş çateyi yakıyor cemaat. el ulema o varaset alimlerin deki alimler peygamberlerin varisidir sözü ca'in yeterlidir diye midhat el alimlerin kadir ve kıymetini ortaya koymakta yeterlidir. <gülüyor> ve bu varaseti miras yolu gelen ilim var ya ve ilim-i şeriyadır. Şeriyadır bilir bu. Peygamberler sürekli sağa selam duyurduğu gibi altın gümüş miras bırakmıyor. Peygamberler ilim bırakıyor. İrfan bırakıyor. Onların bu noktadaki varisleri alimlerdir. Nullar varaseti miras yolda kalan ilimler Ve şaşriyat, şeriat ilmidir. Şimdi şeriat işte sadece fıkıh anlamında kullanılıyor ama bu kelime sonradan iddia ve sahabe döneminde şeriat sadece fıkıh ilmi değildi, tefsir, fıkıh, hadis, namazın Ebu Hanid'e efendimizin el vardır. İsmi işte büyük fıkıh kitabı demektir ama işin okuduğunuz zaman hep itikali meseleler vardır. Bazı kelimeler anlam ve kavram çerçevesi zamanla taralmıştır. Şeriat ilmi, el kuranla ile Muhammed Mustafa'ya temas eden bütün ilimler. Bu el müşşeriat değil mi? ilmi. Bu ellesi böyle bir ilimdir ki. Bu arda kalan ilim şeriat ilmidir. Böyle bir talip buraya koydu. Bu el şeriat ilminin de vardır. Sora ve hakikat şeriat ilminin bir zayıf tarafı vardır. Binanın bir cekha tarafı vardır. Bu hakikatın da bir de şeriat ilminin batın tarafı vardır. Karpuzun kabuğu vardır. Peki karpuzun bir de yener iç kısmı vardır. Hatta içinde de birçok mineraller vardır. Onlar da öteye. Yani öteye de derken daha ötede. Aslında yani bazı minkirler var toplumumuzda, yaşadığımız ortamda. Bazı fazımsız insanlar var. Kasağogar tarikat noktası aslında ikna insanlar var. Onlar diyorlar ki hangi adet ve nerede diyorlar işte şey vardır, ee, şeriatın sureti vardır, hakikati vardır. İslamiyet İslamiyettir. Hakikat hakikattir. Dolayısıyla nereden çıkarıyorsun siz bunları vs. yani işte bir sürü lafı güzel ederler. Şimdi sana bir soru sorayım.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 Öbüründe ise hiçbir hal yok. Gözleri tavanda gözüyor, duvarlarda gözüyor vesaire veya Leyla'yla düşkün oooon. Oh. Sen bunların ikisine not verecek olsan, ne verirsin peki? Birisine on verirsin değil mi? Birisine sıfır, hadi bilemedim birine iki verirsin. Niye ayrı yapıyorsun ya? Ha? İkisi namaz kılmıyor mu peki? Kılıyor. Veya iki tane benim yani mücahit düşü savaşa savaşıyor İkisi bambaşka bir halette savaşır. Sanki o savaşmıyor. Bambaşka Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem savaşıyor. Öbüründe ise gurur ki bir insanlara beğenme arzusuyla bir savaş duygusu var. İkisine sen peki aynı tatlım verirsin. İlimin. İlimin. Evet. sahibi olan Âlim'in Kur'an'ı anlamasıyla, anlamasıyla tarikatlı değil ya yani da normal bir Müslüman ee, böyle olup da sadece kitap bilgisiyle e, ispatı vücut eyleyen kendisini ortaya koyan Âlim'in belki farkını söyleyecek Sultan. Birisi surette kalmıştır. Birisi ise yani kaportada kalmıştır. Birisi ise çok ötelere gitmiştir.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 ee, bu fedakarlıklarından dolayı öyle öyle harika şeyler vermiştir ki öyle harika makamlar vermiştir ki namırabmanın tabiriyle mevcut akılla bunları anlamak e, yeterli olmuyor aklın maaş dediğimiz bu bizim kafadaki akıl ancak yemek içmektir ama e, bunları anlamak için aklın maaşına lazım diyor tasavvurta tarikatın e, özünü mantığını Genel hikmetini anlamadan, anlamadan, anlamadan Hiçbirimiz, hiç, hiç bir, samimi bir Müslüman Ayağa kalkıp da ya nasıl oluyor ya vesaire vesaire Olmazları şahit şey. deme Hayır. Kühnetini göstermesin, göstermesin Göstermesin bu müşriklerin adetidir bu Ama gel de anlat be oğlum ya Anlamayı hani, anla, hani anlayışsızlığından Bantizm atı atı geleneksel olduğu için Arvus, sabah on nasıl bakıyorsa bir olaya biz de aynen bizimdeki bazı kafirler öyle bakar oldu. Öyle değil işte. Öyle değil. İncilin nafsı tercümesi olur. Şimdiki Hristiyanların elindeki o yamuk yumuk İncil belli böyle okursunuz ne anladıysanız odur. Ne anladıysanız odur. Şimdi Kur'an anlaşılmasını da o eksene getiriyorlar. İmna'nın hastalığı altına gidiyor milleti peki. Ne haber Müslümanlık olmaz. Ne haber Müslümanlık olmaz. Ne haber Müslümanlık olmaz. Ne haber tetpada ilmez. Hatta İbn-i Abidin'in verikliğine göre ee, hepsinden bile tetpada ilmez. Çünkü ailenin nasili var, mensubu var, hükmeli var, hükmeli var, hükmeli var, hükmeli var. Ne anlarsın? İşte anladığım kadar işte zahiri ve çıplak bir mana. O kadar. Bu Kur'an, bu Kur'an. ön tercümeyi aynen ben de buraya mana verseydim böyle <gülüyor> verildim Söyle abine, kırılnamazsın. Baktım bu, bu much pahalı. Artık bana bir anlamı kalmadı gittim, çekine çekine, ezile üzülemez zeyne. E, ama o lazım, eyvallah ama ötesinden ne içinden ne alır? İçine girmedim peki. Sen şimdi der misin ki bu binanın işte dışı aynı, içi aynı vesaire? E, Şeriatlar benim yer ulema, şeriattaki e, esnekliği, şeriattaki arka arka arka arka güzellikleri konuşurken, sureti, hakikati diye konuşmanın ne sakıncası var? Zamanımız mataryalizm bir çağ. Ategizliğin moda haline gelmiş olduğu bir çağ. Madde konu ediliyor. Madde konu ediliyor. Her şeyin zahiriyle göre bakılıyor. Onun hakkında yorum yapılıyor. Böyle bir efendim anlayış modası var okalıkta dünyada. Çünkü bu anlayışı getiriyor bazı insanlar. Maalesef yani aklı ilminden fazla birileri. Bu anlayışı getiriyor Kur'an'a geçiyor. Ya. Ben buraya bağlı ettim Mustafa'yı, bunun ne anlamı var ya? İmam-ı Şafir Rahim allah Teala diyor ki dünyada hangi alimle tartıştıysam onu mağlup etsin. Hakikaten öyle yani, çok güçlü bir alim, çok çok güçlü bir alim. Yani önünde bu ortalar yerine Öyle muhassaflıysa bir gani gani rahmet eylesin. Hangi alimle münaseşlere münaseşlere yaptıysan hepsini mağlup ettim. Ama hangi cahil alimle veya hangi cahille tartışma yaptıysan hep mağlup oldum diyor. Bu adamları hikaye ya. Tasavvuk ne? Tarikat ne? Bunun mantığı nedir? Telsefesi nedir? hikmeti dedi, sistemler nasıl çalışıyor vesaire, bunu görmeye. ondan sonra anlamayalım, sen kalk İsmail Akgı Bülsevi hakkında ileri geri konuş. Al, tut, bilmem ne vesaire falan filan. Bak ismi benim değil, ihvandır yani, inşallah derslerinde mutazam yapıyordu. Bir alem. alim, ismi mahpus kalsın, doğru beğen tefsirini muhtazara ihtisar etti. Ama İsmail Akgı Bülsevi farkındı. Peki, bu bu bilginin hiç gereği yoktur, şu durum budur, orayı at, orayı at, orayı at, orayı at, at vs. nasıl bilmem derdi ki, eskiden derdi Osmanlı Vahiz'in elinde Beyan tefsiri var ve halk Ruhul Beyan tefsiri ile eriştirildi. Sahabı uzatlar, rahmet eylesin bana dedi ki, Hocaefence, Hocaefence dedi, işte bir kitap katlanıyor. Ondan 80 sene önce enfek şey yakıldı, yıkıldı vesaire. O zaman dedi bir kamyon şoförü geldi bana. Dedi ki, hoca sen bu kitapları al dedi. Saraya gitti, o büyük baskıları böyle muhassam, güzel, antika, ciddi olan kitaplardan. E, o baskılardan 4 takım ruhu veren tefsirimi denize töpüleceksin dedi, istersen al dedi. Paran yok, 3 takım aldım dedi. Gerisi denize de bekliyordu. Naber? Neredesiniz? Kedini muhafaza et, köpeğini muhafaza et, kümesteki tavuğunu, horozunu muhafaza et. Bilmem neyi sevgilin sana derdi, işte saçının telini muhafaza etme, diyeli koklamadan uyumazsın peki. Senin veya benim neyse adın ne? Adın ne? Şu ilmin peki senin nazarında sevgilinin, efendisi saçının telikada değerli kalmalı mı? Kimse bugün kalkıp da büyükle ülke oynamazsın. Büyükümde bir çıtası vardı, bir gülgeyi vardır. Varsa tamam mı konuş, yapsa vıdı vıdı vıdı yapmanın anlamı yoktur. Yerin altından şanslıya, yürümeye imkanım olsa hiç toklar miskili çıkmam. Yer faresi gibi yerin altından gezerim de. Benim varlığım da ikna oldu ya. Gerek yok artık. Kan değişim var, kan değişimi. Küre oldu, küre. Damarlarda artık sanki kan geçmiyor, sanki gıda gidiyor. Şeriatın bir sureti var, bir dakika diyor. Bu sureti var. Şeriatın sureti var ya. O nasibu, Olemanı Zahir. Şekirallah ve Allah sayıyor. Allah bütün mesailerini, bütün gayretlerini kabul buyursun. Ulema-i zahir, ulema-i zahir yani diyelim ayetlerin sadece zahirin manalarıyla yetinen belki alimdir bu. İşte efendim bu fiildir, bu faildir, bu menkuldür vesaire, işte bu harbicayar şuraya darlık eder, burası nüpteda, burası kadar vesaire, aha bunu anlar diyor. Bu kadarını da değere gitmez diyor. Kaldı ki, kaldı ki, ulanıyor bu. bu, burası, bu adamlar da bu noktada yetişilecek gibi değil. Tamam mı? Ama bunun üstünde bir takım zevah var. Tevhullar var. Devletler az sırdaş kabul ettiği dostları var. Ama Rabbari onların anlayışını söyleyecek. Bu adamlar ya, şimdi şu ulemaların sahir dediği sadece kitapla yetiniyor vesaire. Kapatıp Aynı da aynı hesabı gözüküyor. O şişta yani kitapla o canlı videoda bir takım şeyden görevle vesaire ne ki kafa doluyorsa o dolgunun nispetle kalbe basması lazım bir yerde. Ama bugünün insanın bugünün adet diye geçen insanların kafasıyla kalbi arasına örünecekler öyle ağız vurdu ki her geçen gün bu ağız çok daha güçlü oluyor. Maalesef. Şimdi <gülüyor> tabirisi, kastet altı Kampanya başlattı. Bak dur toplu dur bilmem ne vesaire vesaire. Çok zor günler yaşıyoruz. Çok çok. Mevlana gelince bu mekul bize sevro ki Bir memlekette bir memlekette bir memlekette bir memlekette bir memlekette dostu incitirler oraya bir belaları ölesin. Sen geç duvarın arkasına derden arkasına geç bile buradan da. Çekil şu memlekette olan olaylara. Bir kaç tane Eyvallah'ın kalbi? Benim kişilik oldu biliyor musun kardeş? Sen temizde, Konya karadayım mı? İnsen az ne yedin daha? kalbi al-Rabbi, kalbin Rabbinden rivayet etti ki, ne zaman söyleyeceksiniz? Bak, etti adam. Adam ne söyle? İnkar etmiyor bunu. Biraz sonra da şimdi Muhammed binim buna benden neyi söyleyecek? Bazıları fıkradan hidayiye, bazıları pusunu fıkradan tesbevüatlık kitabı, yani ilim kaynağı gördüler sayra falan bilir. Muhammed binim diyor ki, onlar. Sadece ama iş bundan öte, öte, öte, öte, kitabın kabuğunda kaldı, İçine ne zaman peki nüfuz edeceksin? Ara işte kabuğu katmış kabuğu sen, ne zaman peki şef yapıcı edeceksin? Yani e, Ehlullah'ın sahip olmuş olduğu Kur'an anlayışıyla, peki iman ve İslam anlayışıyla, bir yere daha genel bir ifadeyle, sadece kitabın kabuğuyla, içiyle yetenekte kaldı ki bugün, Kitaba bile bakan kalmadı neredeyse. Bu işim biraz delisiyimdir edersiniz. Bazı kitaplar geliyor Türkiye'ye. Üç tek geliyor, üç tek daha yok. Üç tek, üç tek. Birisini hallederiz, bu deli alıyor. Bir de cübbeli Ondan sonra ilgilenemiyor, uğraşamıyor. Onun da yani işte kitap terkini ben yaparım. Bana e, hizmet olsun diye, yardım olsun diye. Sana yıkılıyor kitapçıda, o da artık. Öyle biliyorsa. Türkiye'ye 73 milyon kitap ve bir geliyor. Ve bu Türkiye nereye gidecek peki? hep dünyanın efendisi olacağız ve ahiretin efendisi olacağız. Bu kadar dile oldu peki. Elimizdeki tane üç tane kitap peki. E, o da ya alıyorsa meselesi, alıyor almıyorsa ayrıla kalın. Aferin, işlemeler, hetsin olan analizler, ahriller vesaire. Ne yapabiliriz? a SELKİTATİL MÜDİİN Allah kitaba yemin Allah kitaba yemin etsin, senin de buğar yok ya! Sen nerede kaldı yiyasını da sürekten salam söylemeyeyim. El bir yok ya! Ben seni kimden soracağım ya? Senin adresin neresi ya? Bugün kütüphanelerde en fazla suçlası olan kitap kaldı yiyasını şifa etsin. Eceyi halkaneler yazmışlar, ellerini artmışlar, boyunlarını artmışlar. Dehaleti yani İman-ı İslam'ı, Resul-i Ekrem Soha Sebebi. Yani... Dehaleti, ya, yemişler ya! Benim dinimin ilk evri namaz kıl değil. Dinimin ilk evri oruçtur. Ne bileyim, zikler, sarık, kimde şavlar, iyi değil. Benim dinimin ilk bir kral almak. Oku, oku! Beynimle meşgul yaparsın, sen beynimle meşguldun, benim de meşgulünü affedersin. Bu neyin nesi ya? Belkiyle belki âlimim, belkiyle havadan havamlar geçirmez vesaire falan filan. Bu ne demekti? Eskiden heytas zamanında şey bu insanların çizmelerinin rengi maviydi mavi. Bunun bir anlamı vardı. Nedir o? Bu var ya, bu zat. öyle bir zattır Gömleler bunun ayağına olsun. Daha ibadet verdi. Ben de dilim böyle tatbiri görmüştüm. Taviyat görüntüde 150 sene önce birbiri Halit Erişi efendi Allah kanikarı rahmet eylesin. Fatih camisinde 20 hikmetten gazi bir okutuyor. Avukada ilk ilikli kitap yani. Dediğin sana yarım santim bile yok neredeyse. O kitap okutuyor. Kitap 11 sene bitiyor. Halit Erişi efendi dersten sonra Portoğan kemeri var kum kapalı köprüsü bir kemer var ya, evi de oraya yakındı. Ve Halil ben Efendi'ler sonra omuzlarda gidiyor. Şimdi de futbolcuk böyle seni bir hava ya. Halil Bezze Efendi, laz dişli bölen omuzda gidiyor. Adamın ayağı, adamın ayağı yere haklı gitti. Adamın ayağı yere değil Arkadaş, 100 sene, 150 sene öldü onlar böyle o millet böyleydi. E bu göndereki kitap. Türkiye 73 milyon kitap okuma dışkanlığı olan sadece 3 bin kişiyiz. Ee, bunun içerisinde şöyle güzel, iknaf dolu vesaire kitap okuyan, e, o, o senin yani 4 bin kişinin yüzleten kaçı? Ya işte yüzde bir ya şey, ikisi geri kalan hapiti kubici kitaplar vesaire. Çöklü herhalde çöklü! Orkalı çöklü evlerinde çok daha iyi. Onlar da umraniye çöpü bize çok daha iyi. Kafada bir pate da, kafada kaldı işgal aldın da, işgal aldın da, işgal aldın da, bu ne işgali ya? Ayşe işgal etti, Leyla işgal etti, Domur işgal etti, Cumhur işgal etti. Arama, arsa, gündemle, kadar her şey var, batanlıkla geçti ya. Bu kadar eksikliğe rağmen yine nereden çıkartıyor ya, şeriatın sureti, adikati bilmem ne vesaire vesaire. Bu tür hızaftarın anlamıyordu. Ve değilmiş şeriatın suretin ve adikatin, şeriatın sureti ve adikati ve adikati var ve suretin var. to get on top of a uh -huh. zahi olarak işte ayetleri yorumluyor. Zahirin manası, Fatih'in manası vs. vs. vs. 16 sene de tavaya geldik. Ömriyetle de vahve vefat ettik. Ve sevgi ondan sonra halakampiyatıdaki efendim iki tabi işte bunun manası budur vs. Haliliyet kattaruhayâtiği arka arka arka arka anlamları gibi düşünecek o senin altın manası var ya işte o sadece zahiri manası. Gerisi gerisine bir şeyimiz yok. Ve ben Kur'an'ı biliyorum? Ne alakası var ki Allah teâlâ sâfiyyallah anw? Beni kastlayan bir hadimin diyor ki Allah teâlâ sârdı ki her ayetin 60 bin türlü manaya ve tefsire ihtimali vardır diyor. 60 bin ben hiçbirini bilmiyorum ya benim aram ne olacak? Ben bu 60 binlerin kabdar maniyatı ya? Lâna'na tenevvûmü üzerine kalp üzerine kat gelmesi ki belli Nahirden söylenir işte, dilin mazinin başına gelmeni tahkik ifade eder, muhakkak bir manası verir. Dinin buzların başına gelse, hafifle biyette genellikle bazen manası verir. Mevda için kullanılırsa gene muhakkak manası verir. O kadar yani, belki bir cümle daha bir şey söylenir. Ama sadece kat kelimesi üzerinden buzlar, buzlar bir hafta konuşur. Erzurum savuk abulamastından savuk güçte senin toplaksanın nereden geldi Allah'ın Ya Erzurum beyim, ay ki o yerden o Aleyhisselam. diyor ki, ey gör. Allah sen muhafaza hakikaten nüfuz etmeye bizleri muhafaza eylesin şahit huzuruyla dediği gibi yani mesele böyle bir takım istihada desteklemekle bir takım kitaplar verilmekle bilecek gibi değil bilecek gibi değil her kimin var ise dağsın da şenareti küfrü istihadu bu nümile Müslüman olmaz gel karataşın kızı rengin eylesek, rengi tarihe olunur. Dekillahi belahcan olmaz. Eylesek kutilye, tarih-i edai kelime ol. Söz-ü insan olur ama söz-ü insan olmaz. Her kimin var ise saatinde şerare-i küprü, kimin mayasında teylihe, yavru var ediyor, yavru var ediyor. İstıraha-ı kudu bile Müslüman olmaz. Yani böyle efendim, ilimde terimler var, istiralar var, şey, tabiiler var, bunları ezberlemekle, yutmakla peki o Müslüman olmaz. Yer karataşı kızılkan bile rengi renkli et, yani siyah bir taşı diyor, kırmızıya boyasak diyor, kırmızıya boyasak diyor, rengi takir olunur, Allah! Lalibe lahşan olmaz, taşın rengi ne yapar? fakat diyor, ee, Afganistan'da Bedakşan diye bir yer var. Orada yer e, albundan e, şey çıkartıyorlar. Yafur çıkartıyorlar. E, ondan sonra mücevher çıkartıyorlar. En kıymetli taşı çıkartıyorlar. Diyor işimizden e, evet taşıdığı kırmızıya boyanıyor öyle. Rengi sahibi olur ama labi Bedakşan olmaz. Bedakşan'dan çıkardığı kırmızı yağlı olmaz yani sen şimdi sarı kütle şahlar tamam Kur'an-ı Kerim'i şöyle falan Bir de işte sen tarikattan takıldın Akses var tamam mı sayıda Fakat içi fokur fokur kaynıyor Seni gidi seni Seni gidi beni Zannetmesen ben aşamda Yağmur ne, ne oldu sen Sahtekalın bana alıyor Sikti yağmur sen Ve yağmur tamam mı Sadece bizi kırmızıya almayarmışlar Ve kendimizi yağmur diye satıyoruz Yağmur Ey ötekli Bakmaması diyor, öyle diyor şey diyor, herkes kelimeleri söylemeyi diyor. Sözlü insan olur ama sözü insan olmaz diyor. Bakmaz adam. Söz, sattığımız zaman insan gibi söylüyor mesela. Ama sözü ise hayvan. Hayvan. Oku kitapları, yut kitapları vesaire hiç Talibar, Reşit, vardı. Ya, seni, hiç bir işare, kapa. Ali kahrolmuş, Reis Reis Reis Reis Reis Reis Reis Reis Reis Reis Reis Reis Reis Reis bütün harflerden yerinden şifat süretleri yaz yine gibi abuz gibi okuyoruz. Atınlarca onun üzerinde her şey olurdu. Herkes ona ne yapmadılar? <gülüyor> ama, ama! Atınlarca içinden de yaz. Baya, i̇nsan, insan hikâhı, papaz izlemeli hayvan! Allah! Allah böyle olmaktan muhafaza edin. Keşke o! Papaz'a görmemazıysa ya! Ve inşallah burada bulunuyoruz. Babaım bak burada yok. <gülüyor> İnsanlar camiye gittiğine göre elhamdülillah ondan çok üstün. Ama izlediğin için İbrahim tarafı var. Cenab-ı Hakk'ın Ahmada'da kalmaktan muhafaza <gülüyor> eylesin. Amin. <gülüyor>